Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalettir. Her dalalette ateştir. Hepimize selamünaleyküm, rahmetullahi ve bereket. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri neslimizi hayır yolunda gidenlerden eylesin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesut tutmasın. Allah subhanahu ve teala sevdiği insanların sevgisini sevdiği amellerin sevgisini bize nasip etsin. Şu Karanlık günlerde, fitnenin, Bidat'ın kol gezdiği günlerde bizlerin ayaklarını kaydırmasın. Sırat-ı müstakimde bizleri daim eylesin. Evet, geçen hafta imanın kapsamıyla alakalı geniş bir derse başladık. Geçen hafta bir mukaddime geçmiştik. Mukaddime genel hatlarıyla bir şeyler söylemeye çalıştık. Öğretmeye çalıştık. Çünkü bu konu çok geniş bir konu olması hasebiyle Allah Azze ve Celle'nin iman edenlerle etmeyenleri kesin çizgilerle ayırt etmesi ve biz yaşayan kulların da iman edenlerle dost olup küfür ehlinden uzak kalmamız istenmesi hasebiyle konuların hepsinin net pürüzsüz, şaibesiz ayrılması gerekir. Bu konuların öyle bir işlenmesi gerekir, öyle bir anlaşılması gerekir ki hata olmasın. Neden hata olmasın? Çünkü toplumda insanlar hem de inanan kesim öyle hale gelmiş ki, birinin mümin dediğine birisi müşrik, birinin mümin dediğine birisi kafir, birinin mümin dediğine, Birisi çok rahatlıkla münafık ne yapabiliyor diyebiliyor. Bunun sebebi imana taalluk eden ki ibadetle alakalı, inançla alakalı ibadete taalluk etmeyen hiçbir mesele nedir? Yoktur. Çünkü hepsi bir söz, bir fiil, eyleme döktüğümüz bir nokta her ne olursa olsun bunların hepsi nedir? İnançla alakalıdır. Çünkü biz kullar ne için yaratılmışız? Kulluk için. Ya Allah Azze ve Celle'ye ya da gayrısına. Bundan kaçmamız mümkün değil. İşte iman ve iman esasları cidden üzerinde hassasiyetle durulması gereken meseleler. Eğer basit bir mesele olmuş olsaydı, bir iki böyle cümleyle anlaşılmış olsaydı, bir vahiy 23 sene sürer miydi inmesi? Hı? Peyder pey ve olaylara binaen ne yapmıştır? Aşama aşama bizlere öğretilmiştir. Hatta bakın aleyhissalatü vesselamdan sonra insanlığın en hayırlısı Ebu Bekir'den sonra insanlığın en hayırlısı kimdir? Ömer, Ömer radıyallahu anh. Ne diyor Ömer radıyallahu anh? He? Eğer şu içki Medine'de değildi, Mekke'de haram kılınsaydı, Ömer'in imanı da dahil, biz buna güç yetiştiremezdik diyor. İman basit bir mesele neymiş değilmiş. değilmiş kardeşler. Onun için meselelerin iyi anlaşılması gerekir ki, bunun içinde de en şerefli ve en önceliği e, alması gereken mesele Allah'a iman meselesidir ki birçok konuda gözümüzün önüne gelen rivayetlere baktığımızda en çok yeri geldikçe zikrettiğimiz Muaz hadisini hatırlayacak olursanız aleyhissalatü vesselam Muaz'ı Yemen'e vali olarak tayin ettiğinde sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Nereden başla? Aleyküm selam. O kitap ehli ne yaptı? Allah'ın birliğinde Duramadılar, şirke düştüler. İsa Allah'ın oğlu, Uzehir Allah'ın oğlu diyerek ne yaptılar? Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi birliyemediler. Onları Allah'ın birliğine davet et diyor. Demek ki ilk başlanması gereken davette de öğretilmede de Allah'a iman meselesinin güzel bir şekilde ne yapılması tafsilatlı bir şekilde ele alınması gerekir. Allah'a iman deyince Hasan hoş geldin. Bizde galip bir anlaşılma var. Yani Allah dedim her şey bitiyor. Hiç eğitime de gerek yok. Basit sokağa çıkın. Kıldırgacından tut onun müftüsüne kadar. Allah nerede diye bir soru sorsanız. Ne de? Neyse içimizden kimseye sormayayım. Bir Kasım aradım ama Kasım neredeyse yok. Evet bulamadım. Allah nerede sorusuna ne derler? Allah mekandan münezzehtir. Nerede anarsan oradadır. Hiçbir yere sığmamış müminin kalbine sığmış gibi birbirine tezat birçok cümlelerle güya Allah'ı anlatmaya çalışırlar. Eğer sorduğunuz ise, tarikat ehli birisi ise, Yaratılan her şeye hulul etmiştir der. Taşa, eşyaya, göğe, yıldıza, hatta sen bile Allah'tansın. Haşa Allah'sın. Ve enel hak dedikleri gibi Allah benim veya işte sizin Allah'ınız benim ayağımın altındadır gibi o tasavvuf güya büyüklerinin sözleri hep Allah'ı gereği gibi takdir edemediklerinden, Allah'ı Azze ve Celle'yi gereği gibi tanıyamadıklarından, Gereği gibi iman edemedikleridir. Veya birçok fırkaya baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin kitap ve sünnette zikredilen isim ve sıfat sıfatlarını, subutü ve fiili sıfatlarını ne yapmamışlardır, anlayamamışlardır, bildirilen şeylere bakmamışlardır, ilim etmemişlerdir ve hatta bugün gidin bakın itikat diye kitaplara Allah sema'dadır diye müçlüktür ifadesini görürsünüz. Ehli sünnet itikadı diye e, kitaplarda e, Mülk suresine bakıyorsunuz. Göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz?" diyor. E bunu diyen Allah, öbürünü diyen Allah'ın yarattığı kendini Allah'ın sıfatlarını tanıtımına koyan bir adam. Kim? 330 yıllarında doğmuş, bilmem neydi ölmüş. İmam Maturidi diye, Maturidi diye birisi akılla Allah azze ve celle'yi anlatmaya çalışmış. Şimdi yaşamış olduğumuz toplumda en çok hangi mezhep hakim? Görüşleri? Hanefi. Hanefi, Hanefi mezhebi. Peki İmam Ebu Hanife'yi mezhepte, amelde mi hüccet görürler itikatta mı? Hangisinde? E, Ebu Hanefinin itikadı bozuksa ameline bakmaya gerek yok ki. Doğru mu? Hanefi mezhebini kabul eden insanlar itikatta nedir? Maturididir. Şimdi Ebu Hanife 80'de doğmuş. 150'de ne yapmış? Vefat etmiş. İmam Maturidi 330'da. Arada kaç sene var? Yani dünyanın zamanı var. Hangisinin itikadı sağlam olması lazım? Sahabeye en yakın. Ve ki doğru olan da budur. Ve bugün okumuş olduğumuz Taha ve Akidesi Fıkıl Ekber şerhinin nedir? Bir açılımıdır. Bugün Ehli Sünnet itikadı diye okuduğumuz Akide Fıkıl Ekber'in şeyidir. Yani çekirdek odur. E şimdi Akide diye bizim öğrendiğimiz bir şeye Akide bozuk deyip Allah'ın isim ve sıfatlarını birçok şeyi tevil eden Aklıyla bir şeyler söyleyen birinin akidesini nasıl alalım biz? İman ne yapmış burada? Tam oturmamış. Yani bazı ölçüler var. Bu ölçülerin güzel yakalanması ve güzel anlaşılması gerekir. Ki bakın İmam Ebu Hanife Rahimullah Allah semadadır, Allah göktedir. Kim Allah semadadır ve göktedir değil derse o kafirdir der. İmam Maturidi kim Allah göktedir, semadadır derse o kafirdir der. Şimdi bu iki söz birbirine zıt mı? Birisi değildir derse kafirdir diyor. Birisi ordadır derse kafir diyor. Şimdi bu ikisinin gelen bu iki görüşün her ikisine doğru diyebilir misiniz? Her ikisine yanlış diyebilir misiniz? Peki doğru ve yanlışı işimize geldiği gibi tarafkir olarak mı çözeceğiz? Ne yapacağız? İman esaslarına gideceğiz. İman esasları nedir? Allah Azze ve Celle kitabında ne demişse, Resulullah'ı sahih olarak bize gelen rivayetlerde bize ne emretmişse, hiçbir söz, hiçbir görüş kapmadan olduğu gibi ne yapacağız? Alacağız ve hayatımıza geçireceğiz. Şimdi Allah Azze ve Celle her şeyi nizama koyacak, eksik hiçbir şey bırakmayacak, bizi gecesi gündüzü gibi apaydınlık yolda bırakacak, hatta gökte uçan kuştan dahi bize haber verecek, kazayı hacet için hangi ayaklan girip hangi ayaklan çıkacağımızı söyleyecek, Allah'ın isim ve sıfatlarını bize anlatmaktan veya Bizim aklımıza bırakacak. Böyle bir din olur mu? Allah Azze ve Celle kendisini ne yapmıştır? Tanıtmıştır. Mesela ıskı veren kim? Soruyor. Bak bir rezaklık çıkıyor. Hemen arkadan devam eden ayette ne diyor? De ki Allah. Ne oldu? Bir sıfat çıktı. Hangi şey? Rezzak. Hem isim hem de sıfat. Soran da kendisi, öğreten de nedir? Yine kendisi. Onun için Allah Azze ve Celle kendisiyle alakalı bilmemiz gereken her neyse kendisi bize ne yapmıştır? İndirmiş olduğu vahiyle öğretmiştir. Biz bunun üstüne ne bir kelime koyarız ne de çıkartırız. Ne de isimlerinin içini boşaltırız. Ne de birilerinin yaptığı gibi inkara gideriz. Çünkü gülme sıfatı nedir? Vardır. Veya kıskanma sıfatı nedir? Vardır. Ama Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatları nedir? Kemaldir, doygunluk içerir. Diğer sıfatlar gibi nedir? Değildir. O kendisine nasıl layık gördüyse öyledir. Birilerinin işte bu Allah'a yakışmaz. Allah sana mı soracak sıfatını nasıl olup olmayacağını? İnsanlar akıllarıyla Allah'ın verdiği azze ve cellenin aklıyla meseleye bakarsa Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi İslam dini akıl dini, rey dini olsaydı ne yapardı? Ayağımın altına mest ederdim. Ama ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den üstüne mest ederken gördümdür. Kardeşlerim İslam dini nedir? Vahiy dinidir. Ve Akıl nedir? Vahye tabi olmadan bir şeydir, araçtır. Yani mükellefiyetin altyapısıdır. Aklı olmayanın dini ne yapmaz? Olmaz, mükellefiyeti olmaz. Ama aklı var diye insan o aklını vahyin önüne ne yapamaz? Geçiremez. Bugün bakın çıkan ne kadar fırkalar varsa gidin hep en akıllı, aklını güya kullanan vahyin önüne geçilen insanların yüzünden çıkmıştır. Mesela ilk çıkan fırka, mutezile Vasıl bin Ata'nın kıssasını çok okudunuz mu? Hı? İmam hatipler bilir. İmam -hatipler genelde okuturlar. Ayet geliyor. Araf suresinde Araf alakalı. alakalı sevabıyla günahı eşit olanların hükmü ne olacak? Hasan-ı Basıl'ın meclisinde oradan biri çıkıyor. İşte Vasıl bin Ata ne diyor? Onlar diyor orada ortada kalacak. Allah ona soruyor. Ne oldu? Böyle çıktı işte mutezide. Ondan sonra onu inkar, bunu inkar, aklı almayan inkar, şefaati inkar, kabir azabını inkar, miracı inkar, akıllarının almadıkları her şeyi ne yaptılar? İnkara gittiler. Sanki ev yapıyor, çorba yapıyor da tadını, rengini, tuzunu bunlar katıyor. Ama bu din kardeşler. Din din. ettik. İtaat ettik. bitmiştir. Ve işittik, itaat ettik meselesinin sınırları da vahiyle çizilir. Vahyin dışında dünyanın en akıllı insanlarını toplasanız, ya bir kural koysalar, bir ölçü koysalar, 50 sene geçmez. O gün kabul edilen o güzel kurallar, en standart kurallar, bir kuşak geçtikten sonra beğenilmez hale gelir. Çünkü insan ürünüdür. İnsani düşüncedir. Sıcak bir tarafta yaşayan insanın düşünme yapısıyla soğukta yaşayan insanın düşünce yapısı aynı değildir. Hayat standartları belki başkadır ama düşünce helala harama bakış sosyal yapıya bakış aynı değildir. Ama sizi yaratan koyduğu ölçü doğusuna da batısına da güneyine de küzeyine de hepsine nedir? Geçerlidir. Öyleyse Herkesin ortak reddetmeyeceği tek şey nedir? Ve bozulmayacak, kıyamete kadar da koruyacağını vaat ettiği bir vahiy vardır ki bizim ondan sulanmadıkça, ondan öğrenmedikçe iman esaslarını düzgün anlamamız nedir? Mümkün değil. Adam korkudan tutuyor, dini meselelere korkuyla bakıyor, önüne gelene kafir diyor ondaki aşırılığı gören birisi ümitte aşırı gidiyor. Herkesi cennete postalıyor. Bak bir fıtrattaki bozukluk imana, akideye yansıyarak ne yapıyor? Hem de bir fırkanın çıkmasına sebep oluyor. Bugün bakın Ali Radiyallahu Anh'ı öldüren ya yani şehit eden insanlardan yaşayan var mı? Kim var? Bundan Onu, devam <gülüyor> kimse yok ama mezhepleri var ya şehit edileri kaç asır olmuş nasıl çıkmış önce Ali'yi sevenler Caferiler, İsmailiyeler Zeydiyeler, İmamiyeler önce dört ana kola ondan sonra 38 kola ayrılmış koskoca karşımızda bir mezhepler yığını bir mesele Ali radıyallahu öldürülme meselesi ya Ali kim seviyor? Müslüman seviyor. Mümin sever. Ona kim boz eder? Ancak münafık boz eder. Bizim dinimizde gelen nedir? Budur. Ama iman esasları düzgün anlaşılmayınca ha bir de şimdi onların arasındaki öldüler gittiler. E, muhakeme kimin huzurunda olacak? Allah'ın huzurunda. Haklıyı haksızyı kim ayıracak? E bize ne oluyor ki bir ona bir ona tarafkir oluyoruz? Bu şeytanın aldatmasından başka nedir? Bir şey değildir. Bu da iman esaslarından işte. Yani Allah'ın vahyi düzgün anlaşılmayınca her meseleye bu ne yapıyor? Yayılıp gidiyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yani zararlı olarak bilinmesi gereken, iman edilmesi gereken esaslar vardır. Gerçi sormama gerek yok da. <gülüyor> Namazda en çok okuduğunuz surı hangisi? <gülüyor> He? Fatiha'dan sonra kardeşim. Fatiha'yı okumayan namaz olur mu? <gülüyor> İhlas suresi. <soru. gülüyor> en çok okudunuz. Peki manasını bilmeyen var mı? Bilen demeyeyim. Ayıp şimdi. Şimdi uzun sebebine bakıyorsunuz. Mekke'nin önde gelen müşriklerinden, hatıplarından birisi aleyhissalatü vesselamın önüne geliyor Hudeybiye meselesinde. Senin Rabbin ne yer? Ne içer? Altından mı? Gümüşten mi? Gibi aşağılık sözler söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadar sinirleniyor ki adam ikiye bölecek. Hemen Cibril araya giriyor. Ne diyor? Kanatların ey yani sinirlenme. Senin Rabbin ne doğmuş ne doğrulmuştur. Diyor. Eşi benzeri yoktur. Kainattaki her şey ona muhtaçtır. Diyor. Yani iman esaslarından bilinmesi gereken önemli esaslardır bu. İhlas suresi belki 3 ayettir, belki 5 ayettir misal. Ama Ayşe annemizden gelen rivayette ne diyor? Yani üç kere okuduğunda Kur'an'ı hatmetmiş gibi. Yani bu basit bir mesele değil kardeşlerim. Ondan çocuk olmamış. Dolayısıyla kimsenin babası da nedir? Değildir. Doğrulmamış. Kendisi de doğmamış. Dolayısıyla kimsenin çocuğu da değil. Bu Yahudi ve Hristiyanlara aynı zamanda nedir? Bir reddiyedir. Mekke müşriklerine de reddiyedir. Neden? Çünkü Mekke müşrikleri cinler, Allah'ın oğulları, kızlar da, yani melekler de Allah'ın kızları. Ne derlerdi? Cinler yalancı, çok konuşan. Meleklerse masum. Bir vahiy geldiğinde, işlerine gelmediğinde ne derlerdi? Ne malim Muhammed'e cinlerin haber getirmedi. İşlerine geldiğinde de melekler getirdi derlerdi. Aynı ona levh-i mahfuzda temiz olandan, ruhul kudustan başkası dokunamaz diyor. Bizimkiler ne yapıyor? Hemen aklı önde ya. Allah semadadır diyen, müşrik diyenler ne diyor? Abdestsiz, cünüp veya şu halde Kur'an'a ne yapamazsınız? Dokunamazsınız. E ayetin uzun bu değil ki. Allah Azze ve Celle önce o nefsinden, hevasından, Konuşmaz diyor Necim Üstür. Sonra vaha 78-79 indiriyor ki ona Cibril'den başkası Levhü Mahfuz'da ne yapamaz, dokunamaz. Ve o Arap suresinde Kur'an okunurken susun ki rahmet olunasınız ayetini getirir. İmamın arkasında Fatih okuma insanlara ne yaparlar? Yasaklarla. Bu iman esaslarının anlaşılmadığından kaynaklanan. Meselelerdir kardeşlerim. O ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk edinmiştir, ne de mülkünde bir ortağı vardır. Bunların iman esaslarının, yani ikinci mukaddimi olarak bunların iyi bilinmesi gerekir. Yine şu maddeleri basit görmeyin, kafanıza yazın. Allah Azze ve Celle hep vardı, evvel odur, her şeyden önce oydu, ilk odur. Hadis suresi ezberinde olan var mı? Üç dördü, evvel o, ahir o, zahir o, batin odur. Ama bugün maalesef bu ayetleri sofiler söyler. Doğru mu? Zikir çekerken. Halbuki kitap sünnetten amel ediyorum diyen insanların bu ayetten haberleri bile bazen yoktur. Hiç ölmeyecek olan ahir, olup her şey helak olduktan sonra geri kalandır. Her şeyin üzerinde kadir, mutlak, kudret sahibidir. Bir tek şeye dahi aciz değildir. Bir şeye ol dediği zaman o ne yapar? Olur. Şuraya kadar söylediğimin hepsi ayet mi? Ayet. O ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan başka ibadete layık ilah yoktur. Haydır, diridir. Ve tam mükemmel manasıyla hayat sahibidir. Kayyumdur. Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan haimdir. Onu ne uyuklama tutabilir, ne de bir uyku yedirir. Ancak ne yapmaz? Yemez. Hangi ayetti bunlar? Kur'an'da Ayet-el Kürsü diye bir ayet mi var? Var. Evet. Çünkü Kur'an'da o kadar ayet var. Kaç ayet var bacanak? 114 tane mi var? Sure var. Ha, sure. Ama insanlar sayılı sureleri, sayılı ayetleri bilirler. Niye? Manası saptırılmış içi boşaltılmış. Allah'ın vahyi ölüye, hasta olana, korhana okunan hayat nizamı olarak görülmeyen, sistem olarak görülmeyen bir hale gelmiş. Eğer gün anayasalar, baba yasalar yaparsınız, yine ne olur? Oylanmaya ihtiyacı yok ki bu anayasanın imana ihtiyacı var. Ölüm İmana ihtiyacı var. Bu da Bakara suresinin 255. ayetiydi. Yalnız olmaktan dolayı hüsrana uğramaz ve de hiçbir şeyin arkadaşlığına ihtiyacı yoktur. Hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Asırlar ve zaman onu değiştirmez. Asırlar ve zaman onu nasıl değiştirebilir ki? Zira o asırların ve zamanın, gecenin, gündüzün, ışığın, karanlığın, yerler ve göklerin ve mahlukattan içerdiği her şeyin kara ve deniz ve içindekilerin ölü, diri, her şeyin yaratıcısıdır. Rabbimiz bir tek olarak vardı, onunla beraber hiçbir şey yoktu ve ne de onu kuşatan bir mekan yoktu. Bu da Tirmizi'de gelen. Bir rivayettir. altıda üstüde üstü amadı olan bir boşluk daha geçiyor. Bu kadar. Her şeyi Allah Azze ve Celle kudretiyle yaratmış, arşı da ona muhtaç duymadan yaratmış, arşa istiva etmiştir. Bu istiva, efendim? Evet. Teşekkür ederim bacana. Ve bu istiva meselesinde ki Allah'ın bütün isim ve sıfatlarında ölçüde şudur. Ee, İmam maliye bir örnek vererek açıklayalım. Hepinizin malum, bir adam geliyor, istiva hakkında soru soruyor. Ne diyor? İmam önce kıp kırmızı oluyor, epey bir duruyor, düşünüyor. İstiva malum, bilinen bir şey. Keyfiyeti meçhur Açıklanmadı. İnanmak vacip. Yani dinden. Farz. Şimdi vacip dediğimiz zaman alimlerimiz vacibi farz hükmünde kullanmıştır. Vacip kelimesi böyle çıkmış. Farz mı diyeyim? İki hoca birden itiraz edince farz mı diyeyim? İnanmak farz. Düzeltiyorum. Soru sormaksa bidattür Ve ne diyor? Atın bu bidatçiyi diyor ve bir daha meclise almayın. Şimdi Allah kendisine rahmet etsin. İmamlar bunu yapmakla ne yapmışlar? Çok isabet etmişler. Eğer bu gibi meselelerin önü açılsaydı ki açılmadığı halde bir sürü mezhepler, bir sürü ayrılıklar zaten çıkmış. İnkarlar, kabuller, kabulde ölçüler, benzetmeler, sıfatları diyorum. E, bu kadar e, naslara bağlı kalarak davrandıkları halde birçok yanlışlıklar hala ne yapmıştır? Olmuştur. Demek ki iman esası neymiş? Allah Azze ve Celle arşı yaratmış. Arşa istiva etmiş. Nasıllığı, nicelliği yok. İnanmak falz. Şimdi evinizde Kur'an var mı? Var mı yakın? Hangi ayette bacana? Taha 5. Rad 2. Beş tane ayette Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva ettiği geliyor. Eve gidince bir bahır ne yazıyor? Çok yan var mı? Aklında olan var mı? Hükümran oldu. Başka? Hükmü altına aldı. Başka? İstila etti. Tercümeleri görüyor musunuz? Yani iman esaslarını anlayan birisi tercüme ettiğinde arşa istiva etti deyip ne yapması gerekir? Bırakması gerekir. Ama akidesi iman esaslarında ne var? Akılla nakil çakıştığında akıl vahye mukaddemdir diyor. Yani akıl vahyi tevil eder diyor. Akıl, vahye üstündür diyor. Peki bizim iman esasımız nasıl? Hı? Akıl sürücü değil, sürülendir. Akıl hatıp değil, muhataptır diyor. Bizim iman esasımız budur. Demek ki meselenin güzel anlaşılması gerekir. Bir arşa istiva meselesi değil. Göreceğiz şimdi iman esaslarında gelecek birçok rivayetler. Allah Azze ve Celle'nin esfatı gündeme gelecek. E şimdi birisi arşa istivada nasıllığa, niceliğe haşa girerse elde ne yapacak? Aynı girecek. Etten, kandandır diye girerse ortalık ne yapacak? Karışacak. Nasıllığını, niceliğini hiç kesinlikle ne yapmayacağız? Olduğu gibi kabul edeceğiz. Allah Azze ve Celle arşa istiva etmiştir. O kendi keyfiyeti neyse bildiği şekilde. Evet. Allah Azze ve Celle yerlerin ve göklerin ve de içindekilerin kara ve denizde olanların her şeyin Rabb'idir. Ondan başka Rab, ondan başka koruyup kollayan yoktur. Eğer yeryüzünde iki ilah olsaydı yeryüzü ne olurdu? Fesat olurdu. Bir gün bir kitap okuyorum. Bizim profesörler akıllarına bazen başka yerlerde geliyor bazı mesele. Ya diyorlar bizim Anadolu'daki insanlar Allah'ın varlığını, birliğini nasıl biliyorlar? Hani okumayana cahil diyorlar ya okumuş cahile. Proflar kendi aralarında şeye giriyorlar. İddiaya giriyorlar. Diyorlar ki herkes yazın tatil olduğunda Anadolu'ya memleketlerine gittiğinde köylerinde bir araştırsınlar. İşte gittikleri her yerde Allah'ın varlığını ve birliğini nasıl öğrendiklerini bir sorsunlar. Sonra bir konferans verelim. Bunda bunları anlatalım, kitap haline getirelim. <gülüyor> bir tanesi anısını anlatıyor. Öbürlerine girmeyin, bir tanesini anlatayım. Sabahın beş vakti diyor, aracımdan köye girdim. Yaşlı bir nine su dolduruyordu diyor. Arabamı durdurdum, yanına geldim, selam verdim. ne Allah kaç tane diye sordum. Haşa oğlum nasıl bir soru soruyorsun Allah bir. Var mıdır? Var tabi oğlum demiş. Vardır ve birdir. Peki ana demiş sen ne mezunusun? Oğlum benim okumuşluğum, yazmışlığım yok. E peki Allah'ın varlığını, birliğini nasıl öğrendin? Valla o kadarına kafam basmaz demiş kadın. Aynen adam yazmış bunları. Bizim köyde bir muhtar vardır. Yıllardır o muhtar oldu, bir sıkıntı yok. Sonra bir seçimde falan oğulları da tutup aday koydu. O onun tarlasını yaktı, onu tarlasını yaktı, ondan kavga etti bu, bunlar. Sonra filan oğullarından bir tanesi aday oldu da, suh bitti lan oğlum. Bizim köyde bile ikilik çıkınca böyle olursa, e koskoca kainatta Allah iki olursa ne olur demiş. <gülüyor> Evet. Yani illa bazı şeyleri okumaya gerek. gerek yok. Çünkü Rabb'i bilme nedir? İmandır. Çünkü Araf suresinde Allah Azze ve Celle Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarmış ve onlarda ne yapmış? Bir ahit almıştır. Ben sizin Rabb'iniz değil miyim? İşte dünyaya gelen kul o Rabbi bilme iman esasıyla ne yapmıştır? Başlamıştır. Ama korkuyla sapıtanlar o Rabbe ne derler? İlah derler. Her doğanı, fıtratı çevirirler. Neye getirirler? Her doğan Müslüman olarak doğmuştur deyip alel insanları tekfire giderler. İşte bak bu da imanın anlaşılmadığından kaynaklanıyor. Evet. Kainattaki her şeyi rızıklandıran hastalanmalarına sebep olan sonra şifa veren ölüm ile hayatı veren odur. Vayetleri hatırladınız mı? <gülüyor> Enam 60. Şu ara. Şura 69 İkinci de İkincide tutturdu. <gülüyor> evet, Ramazan yaklaşmış evet. Hastalandığında şifa veren odur. Diyor öldükten sonra diriltecek sonra da yardım edeceğini umduğumdur. Kim diyor? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam diyor. Bakın bunlar tevhid ayetleri. Aynı zamanda imanında nedir? Esaslarıdır. Hastalığı veren kimmiş? Çünkü imtihan sebebi kılacağım diyor. Hastalık, sıhhat, varlık, yokluk, çoluklu, çocuksuz. Yani birçok köle, hür, güzel, çirkin her neyse Allah Azze ve Celle'nin verdiği ve imtihanıdır. Ve Allah Azze ve Celle hastalık bile verse ne yapıyor? Hiç kimseye taşıyamayacağı yükü ne yapmıyor? Vormuyor. Eğer bir bela varsa o nisbette de sabrı ne yapılmıştır? Verilmiştir. Burada bir ne var? İmtihan var. Evet. Mahlukat, melekler, nebiiler, resuller ile bütün mahlukatın tamamı ilah vasfına sahip olmayan acizdir, muhtaç olmayan ise Allah'tır. Bunu anladık mı? Bu cümlenin neleri anlattığını anladınız mı? Veya tekrar, mahlukatta melekleri ilah edinen oldu mu? Peygamberleri ilah edinen oldu mu? Mesela bir örnek verebilir misiniz? Ayetle. Ben ninni anlatmıyorum Suresi. değil mi? Uyumuyorsunuz. Meryem suresinde var. Ne diyor? Ey İsa sen mi söyledin? Annesi, Meryem suresinde mi o? Meryem olmazsa Enam olabilir. Enam suresinde Belki de. Ey İsa sen ne dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye. Demek ki İsa aleyhisselamın annesi ne yapılmış? İlah edinebilmiş. Ve bütün mahlukata baktığımızda ayetlere mesela Berkıs'ın kısasına bakıyoruz. Hütük'ten alakalı bir kıssa. Ee, ne diyor? Süleyman Aleyhisselam'a gelip kuş. E şeytan diyor hepsini aldatmış. Onları güneşe secde ederken buldum diyor. Yani Allah'ın yarattığı birçok mahluka insanlar ne yapıyor? İlah edinebiliyor veyahut e, güneşe, aya, yıldıza veyahut birçok şeye İnsanlar tapabiliyor. Demek ki ne yaratılmışsa hepsini yaratan Allah'tır. İlahlığa muhtaçsa sadece Allah Azze ve Celle'dir. Çünkü o muhtaç değildir. Ve burada şunun da anlaşılması gerekir ki Allah Azze ve Celle neyi yaratmışsa kendisine muhtaç olarak yaratmıştır. Ama Allah Azze ve Celle kimseye muhtaç değildir. Ders ağır değil değil mi? Evet Allah Azze ve Celle kudret sıfatı ile kadir sıfatı istediğini istediği gibi yaratmaya nedir? muktedirdir. Yani birisi çıkıp da ben niye e, erkeğim, niye kız olmadım? İşte birisi işte ben niye kızım, erkek olmadım veya birisi ben niye zenciyim, beyaz olmadım bu gibi bir şey deme hakkına nedir? Sahip değil. Var mı bunu yapanlar? Var. Allah'ın yarattığına isyan edip, bunun zıttına hareket edenler, onu yaratıcı olarak tanımamaya çalışanlar var mı? Nereye kadar? Atayist diyor, uçak düşerken ne yapar? Oh, oraya kadar. Oraya kadar. Uçak düşmeye başladı mı en çok inkar ettiğini yalvarırlar. Evet. Allah Azze ve Celle sonradan elde edilmemiş sonsuz ilmiyle el alim, her şeyi en ince noktasına kadar bilen ilmi ebedi ve ezelidir. Şimdi bu kaydı hakikaten çok önemli iman esaslarındandır. Neden? İlmiyle her şeyi kuşatmıştır. Onun ilminin dışında hiçbir şey Olmaz. Peki bizim aramızda şansım ya rev, yaver gitti. Tesadüfen şöyle oldu. Aa, tesadüf nasıl karşılaştık. Peki ayet-i kerime ne diyor? Yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın. Şimdi şuraya kadar anlattıklarımı kavrayabilmek için ne yapmanız gerekiyor Osman? Evet. Müslüman Kur'an'ı ne yapacak? Okuyacak. Her gün Kur'an'ı ne yapacak? Döne, döne okuyacak ki iyi bir iman ehli, iyi bir tevhid ehli Müslüman olasın. Mümin az konuşan he? Çok ibadet edendir. Öyle mi? Ameli çok olandır. Münafık, çok konuşan, ameli az Amelimiz mi çok? Neyse bu konulara girmeyelim. Demdirenciğim. Uzak duralım buralarda. Ama şöyle bir rivayet biliyorum. Süfyan'ı yok. Şöyle bir rivayet biliyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kavme diyor azap edeceğinde onlardan ameli alır herkesin bıt bıt bıt ettiğini görürsünüz. Diyor. Toplum olarak soruyorum. Amel mi çok? Bıt bıt mı çok? Konuşmam. Hangisi? Peki bu toplum rahmet mi? Belaya mı müstahak oluyormuş? Hangisi? E peki biz hangi tarafa doğru gidiyoruz? Bunların iyi anlaşılması gerekir kardeşlerim. Allah hepimize rahmet etsin Allah'ın ilmi her şeyi en ince noktasına kadar bilen ilmi de nedir ebedidir ezelidir eksiklik yoktur bugün nasih-i mensuhu inkar eden tayfa var mı müslüman olduğunu iddia ettiği halde Allah'ın ayetlerinde Resulullah'ın sünnetinde Allah'ın ilminden eksiklik olur deyip de kafasına göre inkar edenler var mı Neyse. İmanı anlamış mı bu insanlar? Peki bunları takip eden var mı? Var. var. Bakın bir rivayet biliyorum ben. i̇bn Abbas'tan geliyor radıyallahu anh'dan. Kim diyor bir bidat ehlini onurlu kılarsa fakat İslam'ı yıkmak için ona yardım etmiştir. Diyorum. Eğer onun bir sözünü bir görüşünü bir yere yayıyorsanız, onun kulak verip de soru maksadıyla bile bir meclise getiriyorsanız, o insana ne yapmışsınız? Yardım etmişsiniz. Fakat diyor İslam'ı yıkmak için ona yardım etmişsiniz. Allah kendisine rahmet etsin. İmamı Şafii'nin eserlerini okuyun. Bakın, şimdi bir şey anlatıyor ama anlıyorsunuz bir şey retliğe veriyor. Ama ne onun pis görüşünü ne de o sözü söyleyen pis ağzı zikretmez. İlginç. Ama ona güzel bir reddiyeyi ne yapar? Verir. Ama siz anlarsınız onu birine reddiye verdiğini. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İlmi dediğimizde demek ki unutulan, ihmal edilen hiçbir mesele nedir? Yok. Öyleyse Ol dediği olur. Olmayan da o olma dediği için ilmi neyi takdir etmişse odur. Onun neden oldu, neden olmadı sorusuna ne yapılmaz? Girilmez. İşittik tarih Bitti. Allah Azze ve Celle işitme sıfatıyla el-semi her şeyi işitendir. Allah Azze ve Celle görme sıfatıyla el-basir her şeyi görendir. İşitme ve görme bize ondan bilinir. O bize bildirdiği için biz de ne yapmışızdır? Onun bu sıfatlarını biliriz. Mahlukattan hiç kimse Allah'ın sahip olduğu bu işitme ve görmenin hakikatine künhüne vakıf olamaz. Hani öyleyi Mekke'de ikindiği Medine'de kılan uçan kaçanlar var ya ot bir yere geldiğinde böyle kalbe nüfuz edip kalpten geçenleri bilenler var ya. Hani kalp gözü açık olanlar var ya. Peki aleyhissalatü vesselam sahabenin kalbinden geçeni biliyor muydu? Hı? Uçabiliyor muydu? Yok. Mekke'den Medine'ye bile hicreti 14 günlü sürdü. Hem de çileli, mağarada saklanarak değil mi? Ama bugün ne hikmetse şist, şist, işte iman esasları anlaşılmayınca, doğrular öğretilmeyince hep uçanın, kaçanın, rüyada görenin ben diyor sakallı diyor, ben beyaz diyor, pirifani gördüm. E sen şeytan görmüşsün diyor. Oğlum hocam diyor işte anlatmadan. E diyor saç sakal beyazsa Yahudilere benzemeyen götürün ne yapın? Kınalayın. Eğer o hakikaten pirifaniyse onların dediğiyle saçını sakalı ne yapması lazım? Demek ki bugün Yahudilerin, Hristiyanların önde gelenlerine bakın. Saçı sakalı nedir? Beyaz. Bin beyaz. O ne baba diyorlar? Noel baba. He. Peki. Noel baba. Sakalı nasıl? Bin beyaz. Her yere giriyor. Biz giremiyoruz. Yasak. Evet. Demek ki meselenin güzel anlaşılması gerekiyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle gibi işiten, gören karanlıkta da, aydınlıkta da, engel arasından da, engelsiz de her şekilde Allah görür ve işitir. Ve kulların hangisi yarattıklarının hangisi olursa olsun ne yaparsa onları ne yapar bilir, görür ve işitir. Bu Allah'ın kemal sıfatlarındandır. Onun dışında hiçbir mahluk yaratılan bunlara ne yapamaz? Bilemez. da ne kadar bazı pis fırkalar varsa bu iman esası onlara nedir? Reddiyedir. Yani iman deyince basit bir mesele değil. Bu özlere, bu ölçülere girmeniz gerekir. Bunlara girmediğiniz zaman bugün yaşamış olduğumuz topluma gidin, tasavvufçular az insanlar mı? Muhtezile akılcılar az insanlar mı? Kelamcılar. Şia az mıdır? Bakın iman esaslarında Allah'ın dinine ters düşüp de hala Allah'ın dinini savunduk, savunup karşı dahilerini hatalı gören ne var? Bu insanlar, bu zavallılar. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet, devam ediyoruz. Kelam sıfatıyla konuşur. Konuşması mahlukatın konuşurken kullandığı vasıtalar gibi vasıta değildir. Nasıllığına, niceliğine ne yapılmaz? Girilmez. Ki aynen Musa Aleyhisselam'la mesele alakalı gelen meseleye baktığımızda Musa Aleyhisselam'ın bir adı da nedir? Kelimullah'tır. Allah onunla ne yapmıştır? Konuşmuştur. Ama nasıllığı, niceliğin ne yapamayız? Bilemeyiz. Evet. Ama bugün bazıları mesela Şeyhlik iddia edenler ne derler? Allah'ın cemanını görmeyen şeyhlik ne yapamaz? İddia edemez diyor. Şimdi bir tanesi diyor ki bu bir tane ne kuşçu oğlu vardı şeyde şurada. galip mi malip mi El neyse şeytana malip millete galip ee, falan diyor şeyhliğini iddia etmiş diyor bir sohbetini dinledim ama diyor biz diyor Allah'ın uzunluğunu görmedik ki diyor Şeytan ona taç giydirmiş diyor. Bak bak bak. Şimdi bunlar Allah'ın huzurunda devamlı evliyaları, embiyaları, kutupları, açanları, uçanları, üçleri, neyse artık onlar, neyse. Görüyorlar ya hepsini. Biz de onu göremedik ki diyor. Şeytan diyor onu kandırmış. Ona ne atmış? Taç giydirmiş diyor. Bunların gruptan biri ayrılıyor. Şeyh oluyor. O ona söylüyor. E yarın biri de ona söyleyecek. Ki Söyledi de zaten. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Ayşe annemiz soruyor. Ey Allah'ın Resulü sen Rabbini gördün mü? Ne diyor? O bir nurdur. Nasıl göreyimdir Onu dünyada hiçbir göz ne yapamayacak? Göremeyecek. Nerede görülecek? Kıyamette müminlerin en son nimet olarak cennette Allah'ın cemalini görme. Herkesin de ameli nispetinde. Ama burada Resul dahi görmediğini söylerken ayet var şura suresinde o hiçbir insandan karşılıklı konuşmazken bir perde arasında veya bir elçiyle veya ilham vasıtasıyla derken ali sallati ve kendisi görmedim derken e birisi çıkıp da bugün ben rabbimi görüyorum diyorsa ki diyorlar ve diyorlar ki biz bütün peygamberlerden üstünüz hatta Cibirden de üstünüz o çünkü ölümlü biz ölümsüz direkt Allah'tan haklıyız diyorlar. Yani adamlar o kadar uçuyorlar. Evet. Bir gün bir yerde sohbet ediyor mu Ankara dışında müftülükten emekliymiş adam bir geldi birden sohbete ki. ben dedi üçüncü kattan dedi kendimi bir atıyorum dedi sonra dedi bir boşluğa düşüyorum sonra beni melekler alıyor götürüyor o kata çıkıyorum bu katı. Gel gel çok konuşma gel. Otele hemen üstüne çıkayım ben seni bir atayım aşağıya. Yani, nereye gidiyorum bilmiyor ama vasiyetini yaz. Kendi nızamla atladım diyeceksin. Tabi adam gitti atlamadı. Biz atsak katil olacağız. Ama insanların içinde çok rahatlıkla bunu ne yapıyor? İşte Ulu Cami'de sohbet etmiş. Her kapıdan çıkmış. Herkesten musafa etmiş. Gelmiş Aksaray'a, bunların oraya şey olmuş. Herkesin inanıyor mu? Biz inanmıyoruz. Biz Allah'ın... Vah yine inanıyorsa inanıyor musunuz? Evet. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin konuşması var ama dilediği şekilde. Allah'ın kendisini vasıflandırdığı ya da aleyhissalatü vesselamın vasıflandırdığının dışında Allah Azze ve Celle bir şeyle ne yapılmaz? Vasıflandırılamaz. Eğer bunu yaparsa bu nedir? Nedir? Söyleyin korkmayın ya. Kimse size tekfirci demez. Söyleyin. He? Yani kafir olur. İmam Rabbani diye birini duydunuz mu? Bugün biraz bir şeyler fazla karıştırdık da. Duydunuz mu? Neyi var? Mektubat. Kim bu adam? İmam Rabbani bilen var mı? Bu cüppeli mi, cüppessizler var bu İstanbul'da. Her gün sabah namazından sonra Kur'an gibi bunu okurlar. İmam Rabbani'nin mektubatlarını Kur'an gibi okurlar. Her gün ama Birinci mektubunda ne yazdığını bilir misiniz? <gülüyor> Benim ahlakım izin vermiyor da sansürlü geçeceğim. Neye baktıysam diyor, Allah'ı gördüm. Kainattaki her şeyde. Hele hele kadında diyor. Sonra gidiyor, gidiyor, gidiyor, neyse. Yani Allah Azze ve Celle'nin daha birinci mektubunda e, isimi, sıfatı yani her şeyini ne yapıyor bitiriyor peki böyle birinin e, alim olarak kabul edilmesi eser veya söz diye bir şey söylenen bir şey akide diye okunması gerekir mi? E bunu her gün her sabah okuyan birisi çıkmış beni eleştirmiş ne değeri var he? Var mı bir değeri? Zengin olmuş, çok olmuş, cübbeli olmuş, cübbesiz olmuş, sakallı olmuş, sakal var mı şeyi? Hiçbir değeri yok. Çünkü İslam'dan, yakından, uzaktan, iman esaslarıyla alakaları nedir? Yok. Bitmedi, devam ediyor. 445. mektup. Okudunuz mu İslam'dan mektubu? Ve hiçbir şey okumadınız siz? Ne diyor bak şimdi. Mümin kafir olmadıkça, anasıyla zina etmedikçe, din kardeşinin kellesini kesmedikçe, mümini kamir olamaz. Küfrettim Allah'ın dinine ki küfrü vaciptir diye gidiyor. Nasıl bir söz bu? Mümin kafir olmadıkça, anasıyla zina etmedikçe, din kardeşinin kellesini kesmedikçe küfrettim Allah'ın dinine ki küfrü vaciptirdir. anladınız mı? Ben de anlamadım. Ama anladığım bir şey var. Bunu söyleyen adamın iman dairesinde kalması mümkün değil. Şimdi Ramazan bilmem ne diye bir profesör var. Ramazan kaya mı? Öyle bir şey. Bunlar televizyonda bu meseleyi bu mektubu tartışıyorlar. Bu Ramazan bilmem ne profesörü karşısında da kelamcı bir profesör var. Bunu reddeden. Şimdi o varlığını ve her sözün kendine ait bir şerhinin olduğunu siz anlamazsınız bunun şöyle şöyle şeyi var diye anlatırken karşıdaki zıvanadan çıktı. Prof dedi ki ya şunu mu anlamam lazım. Yani e, öz Türkçe bu. Yani ahlakım vermiyor da aynen oradaki cümlenin aynısını söyledi. Birisi bunu okuyup da bunu uygulasa bu ne olur dedi ya. Bu nasıl telafi edilir dedi. Sen bunu nasıl anlatacaksın insanlara dedi. Adam dondu kaldı. Bunu anladınız mı? Yani anlatılan şeyler akide diye bugün insanlara ne yapılıyor? Öğretiliyor. Ve bunu yazan okuyan bunları hıfz eden insanlara da ne yapıyorlar? bir mesele olduklarında evlenecek gidiyor hocası yatıyor onun yerine hoca işine gelirse adama şöyle bir bakıyor tamam kızım varabilirsin ben de istihare yaptım diyorlar bu adamlar yani öyle bir hale gelmişler ki aynı bu Hristiyanlarda ne var adam günah işliyor işliyor papaz bir yere giriyor öbürü geliyor ne yapıyor parayı veriyor günahlarını itiraf ediyor bizimkiler ne yapıyor Gidiyor Adıyaman menzile. Bugün epey çatallar bana da Sekiz şartı uyguluyor. Tövbesini yapıyor. Sonra ne oluyor? Cennetik oluyor adam. Allah bizlere hayır versin. Demek ki iman dediğimizde, iman esasları dediğimizde bunlara dikkat edeceksin. Bitmedi İmam-ı Rabbani'nin mektubatını. Allah Adem'i yaratırken o toprağa suyu kim döktü? he? Biliyor musunuz? İmam Rabbani dikmiş. Ya biliyor musunuz? Ya neler yazıyor? E şimdi kardeşim bu nasıl bir iman esasları? İmam Rabbani kimdir diyor. Şöyle bir bakıyorsun. Güya tarihte nekire birisi. Yani ne doğumu ne ölümü belli birisi değil. Bir uydurmuşlar. işte Hindistan'dan gelmiş, Mekke'ye gelmiş. Orada konmuş, göçmüş, alim olmuş, şöyle olmuş. İşte a şu mektubu yazmış, plana bu ve Yerde belirsiz şeyde. Kim bu? Hani İbn Abbas'a geliyorlar radiyallahu anh'a. Bizim orada bazı insanlar türedir. Kendilerine vahiy geldiğini söylüyorlar. Ne yapalım? Doğru söylüyorlar diyor. Adamlar şaşırıyor şimdi. Ulan bela ikiye gitti. Yani bir ke. Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Diyor? Şeytan da dostlarına vahiy eder diyor. Enam. Hadi sureyi söyle. Hı hı. Çık çık. 1-2-3 <gülüyor> Demek ki iman esaslarının anlaşılması nereden geçiyormuş kardeşim? Enam yüzülmüştü Yok yok. <gülüyor> İyi bir Kur'an okuyacağız. Yani şunlar anlaşılmıyorsa, bugün her böyle batıla kulak veriyorsa, gönlümüz oralara akıp gidiyorsa, ayağımız kayıyorsa Veyahut bir bidat ehliyle, batıl ehliyle baş edemiyorsak, bize yetmeyen bir imanımız varsa, karışık kuruşuk şeylere şu kulakları verdiğimizden, beynimizi doldurduğumuzdan, hakka yer açamadığımızdan kaynaklanıyor. Yahu Allah rızası için, Allah aşkına bir Kur'an okuyun ya. Bir vahyinize kulak verin. Şu ana kadar anlattığım iman esaslarından bir tane ayet olmayanı bana bir söyleyin ya. Peki bu Kur'an'ı okuyanlar, sapan o insanlar neden sapmışlar? He? Yüzünde okuyup Rabb'ın kendisine verdiği mesajı anlamaya çalışmadıklarında. E, ona da bazı ölçüler koy. Sen okuyunca ne yapamazsın? Anlamaz. Anlamaz. İşte şunu öğrenmen lazım bunu. Ha şunu da demiyoruz. Her okuyan her okuduğunu anlar demiyoruz. Anlaşılanı vardır. Peygamber aleyhisselama haval edilmesi gereken vardır. İşitip itaat edip olduğu gibi bırakılması gereken müteşabih olanlar vardır. Ama Allah Azze ve Celle'ye iman ve iman esasları tamamen vahyi öğrenmekten geçer kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah'ın Azze ve Celle'nin kendini vasıflandırdığı ya da aleyhissalatü vesselamın Allah'ı vasıflandırdığı her sıfat hakikidir, manadır, mecazi değildir. Özellikle altını çiziyorum. İsim ve sıfatlar mecazi değildir. Mecaz sadece nerede kullanılır? Harun Hocam, verilen kıssalarda. Deve iğne deliğinden geçmeden cennete ne yapamaz o müştekler giremez. giremez diyor. Burada ne vardır? Mecaz vardır. Ama isim ve sıfatlarda kesinlikle bu tür bir şey yoktur. Ne söylenmişse hakikidir. Nasıllığı, niceliği nedir? Yoktur. Olduğu gibi almak gerekir. Aynı şekilde Allah'ın kelamı da yaratılmış değildir. Allah azze ve celle bununla konuşmuştur ve Vesselam'a Cibril'in diliyle indirmiştir. Cibril Aleyhisselam vahyi ondan işitmiştir. Cibril Aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam'ı okumuştur. Aleyhisselatü Vesselam ashabına okumuştur. Sahabeler de Müslümanlara ne yapmıştır? Okumuştur. Mahlukatın okuması ile kelam Kur'an yaratılmış değildir. Çünkü bu kelam Allah'ın konuştuğu kelamın aynısıdır. Evet. Dolayısıyla her ne şekilde olursa olsun ister okunmak suretiyle olsun ister ezberlenmek ister yazma ister işitme suretiyle olursa olsun yaratılmış değildir her ne şekilde olursa olsun onun yaratılmış olduğunu söyleyen kimse kafirdir tevbe etmesi teklif edilir hala aynı kanaatta sabit kalıp tevbe etmezse İslam hakimse e... Bir gün bu Kur'an mahluktur fitnesini atanın nasıl öldüğünü biliyor musunuz? Zamanın halifesi bir kurban günü bayram namazını kıldırıyor, hutbeyi veriyor ve iniyor, geliyor cehmi ey Müslümanlar diyor bugün diyor siz Allah'a kurbanlarınızı keseceksiniz. Bense diyor bunu Allah'a kurban ediyorum diyor ve ilk bu Kur'an mahluktur fitnesini atan insanın cezasını İslam'a göre ne yapıyor? Veriyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İnşallah bir dahaki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Bugün vaktimiz doldu. Fazla sizlerin kıymetli vaktinizi alıp üzmeyeyim. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak kalan sanlı kullardan eylesin. Sübhaneke Allahumma ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurke ve etubili velhamdülillahi rabbi